Sevgili Açık dinleyicileri bir dünyayı okumak programına hoş geldiniz ben Akif Pamuk Bugün e, konuğumuz e, Feyzullah Coşkun e, kendisini eğitimci kimliğiyle e, tanıyoruz e, Hoş geldin Hoş bulduk e, Akif merhaba e, Programda sana Coşkun dememe bir sakıncası yok değil e, mi? Çok iyi olur Feyzullah deme lütfen <gülüyor> e, Coşkun daha şey geliyor bir, bir önceki programda bir alternatif eğitim sempozyumunun öncesi konuşulmuştu. Bir değerlendirme yapalım istedik. Sağ ol sen de kırmadın bizi geldin. Rica ederim. Hakikaten umudu büyüten bir sempozyum. Bir tarafıyla alternatifleri görmek, bir tarafıyla... E, somut reeli e, ortaya koymaya çalışmak, birlikte iş yapmak herhalde e, bugünkü gündemde bu kadar makro e, politik tartışmalar arasında belki de hakikaten e, gerçeği kovalamak adına önem taşıyor. E, bu ...sempozyumun hazırlık süreci elbette birçok bileşeni var. Ne, de, ne demek istersin, ne söylemek istersin, nasıldı başlangıçtaki hı hı. E, havayla e, yapıldıktan sonraki hava arasında bir fark var mıydı? İnsanlar mutlu muydu? Evet, aslında başlamadan bir iki cümle söyleyeyim. Ee, hani makro sorunlar dedin, eğitim de aslında toplumun bütün kesimleri tarafından makro bir sorun olarak algılanıyor ve herkes eğitime dair durdukları yerden bir çözüm arayışı içerisinde böyle bir dönemde bu yapılıyor olması ve birazdan bahsedeceğiz e, bunun çok farklı kesimlerle birlikte yapılıyor olması bence çok anlamlı ve önemli önümüzdeki süreç açısından da bu çalışmanın yürütülmesi açısından da önemli diye düşünüyorum hazırlıkla ilgili aslında benim e, şöyle bir şeyim var gözlemim var Akif e, bir katılımcı bir sürecin ...nasıl olduğuna dair bir model oluşturdu orada. Çok farklı çalışma alanlarından gelen arkadaşlar vardı. birçok Eğitimle ilgili birçok kesimde farklı alanda çalışıyorlardı. Ve onlarla uzun süre birlikte... ...bu süreci nasıl yürüteceğimizi, kararları nasıl alacağımızı... ...neleri nasıl yapacağımızı konuştuk. Ve bu benim açımdan çok büyük bir deneyim zenginliği oluşturdu. Ki hepimiz açısından öyle oluşturdu aslında bakıldığında. o şeyi üzerinden, O katılımcı süreç üzerinden... Sempozyum yapılanmış oldu Birazdan sempozyumu da e, Konuşacağız ama bu süreç Benim için anlamlı e, Çünkü e, birlikte çalışmak ve birlikte Üretmek önemli sanırım Bu halkayı genişletmemiz gerekiyor Öyle gözüküyor Evet Kimler vardı e, Kimler bunun paydaşıydı e, Bireyler e, Vardı tek tek bireyler e, Bu sürece ilgi duyan e, Bireyler vardı ben bir sendika üyesiyim ama bireysel olarak orada yer aldım örneğin Birçok sivil toplum kuruluşu yer aldı bu alanda çalışan STK'lar vardı Tabi biraz önce söylediğim çalışma alanları çok farklı çalışma alanları olan var Oyun alanından gelenler var Doğa ve çocuk alanından gelen var e, müzik, sanat alanından gelen çeşitli e, kurumlar var. Tabii ki e, model oluşturan, alternatif e, model oluşturan Montessori gibi, e, Waldorf gibi okulların, e, okulları demeyelim e, kurumların e, temsilcilerinden katılımlar oldu. Baktığımızda tabii ki birçok daha katılımcı var. E, senin ekle, ekleyeceğim var mı? Benim hatırladıklarım e, bu kadar. Yani burada e, panellerin konseptiyle e, atölyelerin konsepti arasında bir e, farklılık vardı galiba e, Nasıl değerlendirirsin Arada e, böyle e, bir tarafıyla Hani uygulama vardı bir tarafıyla Kuram vardı <gülüyor> hangisi ilgi çekti İnsanların e, hangisine Daha talebi yüksekti senin izlenimlerin Neler e, Şeye de bakalım aslında katılımcı profiline de Bakarak biraz söyleyelim e, Katılımcılara baktığımızda büyük oranda e, Genç bir e, Kadroyu görebiliyoruz e, Genç ve e, kendini geliştirme Bir kadro var bu alana ilgi duyan bir Kadro vardı Ve onların e, şey süresince Sempozyum süresince hem katılımları Hem so, sordukları sorular Aslında tabi ki teoriyi şey yapıyorlar Öğrenmek istiyorlar Ama çok e, temel ihtiyaçları Bunu nasıl yapacağız Yani atölyeler bunun, e, Şey açısından e, model oluşturdu onlara Öğrenmeleri açısından model e, oluşturdu Pratik olarak e, Uygulama alanı göstermiş olduk onlara Atölyeler ilgili daha zengin atölyeler yapmamız gerektiğini de aslında daha sonraki süreçlerde biraz görmüş olduk. Şeyde, panellerde ise biraz bazı konular alternatif eğitimin biraz daha uzağında kenarında kalan bir tablo izledi. daha genel yukarıdan söylemler vardı. Bu doğal olarak o katılımcı kesimi biraz ihtiyacını karşılamadı gibi geliyor. Bir tarafıyla dışarıdan bakmak da gerekiyor, bir taraftan evet. e, uygulama e, aşamasına girmek de gerekiyor. Peki senin izlenimin nedir? E, bir e, yani eğitim emekçisi olarak hakikaten alternatif eğitimdeki tartışmaları sınıf ortamına taşımakla ilgili perspektifin nedir yani bu iki günün sonunda hı hı. Ee, ya perspektifimi söylemeden şöyle bir şey söylemeden geçemeyeceğim aslında Tabii. Ee, şimdi açıkçası sempozyumda benim kafamda oluşan temel soru işaretlerinden biri sempozyum öncesi hazırlık sürecinde de tartıştığımız bir şeydi biz alternatif olmayı daha çok özel bir alan gibi ve daha çok üst düzey kesimlerin çocuklarına hitap eden bir şey gibi e, görüyoruz. Öyle değil niye ta tabii ki? Ama somut olarak e, ortaya çıkan şey böyle. E, kamuda devlette alternatif olmak e, bence önemli. E, bir öğretmen arkadaşımız katılmıştı hatırlarsan. Şeyden Muş'tan e, bir arkadaş katılmıştı ve e, oradaki çeşitli uygulamalarından e, bahsetmişti. E, bence e, bu alanı e, biraz daha ha hak temelli ve kamusal eğitim temelli yürütmek ve asıl kitlelere, asıl eğitime ihtiyacı olan kesimlere ki birazdan belki bahsedebiliriz e, Ulaşmak açısından önemli diye düşünüyorum Şimdi ben. orada e, söylediğin hareketle şöyle bir soru sormak istiyorum Hı -hı. Yani alternatif eğitim e, Türkiye'de elitist bir eğitim modeli olarak mı algılanıyor? Ee, Yoksa hani kapitalizmle girdiği ilişki mi bunu, e, bu, bu formatı? Yani geçer? ben o çok üst düzey kavramları çok tartışmak istemem ama e, Görülen odur ki Örneğin dezavantajlı gruplarla ilgili alternatif bir şey yoktu. Değil mi? Şeye baktığımızda. Örneğin özel eğitimle ilgili şeylerimiz yoktu. Çalışmalarımız yoktu. Dil sorunu yaşayan kesimlerle yoktu. Çalışan ya da ihmali istismara uğrayan çocuklarla ilgili şeyde sempozyumda çok sözümüz ve söylemimiz yoktu. Bunların olması gerekir diye düşünüyorum. Şeye gelince o sınıf aktarmaya gelince e, aslında öğretmenlerin çok temel sorunlarından biri e, milletin müfredatına baktığında aslında büyük oranda güzel şeyler yazıyor. Yani müfredatta da e, bizim alternatif eğitim diye tanımladığımız tırnak içerisinde herkes biraz farklı da yorumluyor onu. E, şeyler var e, söylemler var ama bunun biraz önce kendi yani öğretmenler pratiği e, önemsiyor diye söylemiştim ya öğretmenler bunun uygulama ayağını çok ee, şey yapmıyorlar ee, Başaramıyorlar ya da desteklenemiyorlar Des Yalnız kalıyorlar ya Mesela orada hani Hayat bilgisi öğretim programını Yakınan bildiğim için söyleyeyim Hı -hı. Yani okulda hayat Evde hayat, okulda hayat Doha'da hayat, güvenli hayat, sağlıklı hayat Kazanımlara baktığında hakikaten ee, doğadaki hayat kısmında e, ekoloji temasını da e, görmek mümkün bitkileri tanıyorum hı hı. Ee, kendi dışımdaki e, işte e, geri dönüşüm diyor ama aslında ileri dönüşümün bir parçası olabilecek şeyler de var fakat orada bir sanki bir e, şey var bir e, stereotip var e, öğretmenler için e, mesela google analitiğe bakmak lazım hakikaten e, öğretmenler tarafından en fazla aranan kavramlar nelerdir, nelerdir? diye bakmak lazım evet sen daha yakından bildiğin için onu soracağım. Bir tarafıyla hani bir öğretim programı var ama öğretim programının nasıl uygulandığı herhalde öğretmene bağlı bir şey. Yani öğretmen bunu dilediği gibi uygulayabiliyor. Ama böyle bir şey bir gelenek gibi oluşmuş sanki. Yani yıllık plan işte copy paste yıllık planlar hı hı hı. sanki teoride bütün... Her öğrenci biricik ve tektir derken aslında tekli dizgeyi, o zorunlu eğitimin tekli dizgesini e, farkında olmanın öğretmen yeniden inşa ediyor sınıfta. E, büyük oranda söyleyebiliriz ama tek başına öğretmen inşa etmiyor tabii ki. E, öğretmene e, son dönemlerde her şeyin böyle öğretmene yüklendiği bir süreç yapıyor. Tabii ki öğretmen önemli. Tabii ki öğretmen sınıfta temel uygulayıcı ve nasıl uyguladığı çok önemli ama... Bu uygulamayı sağlayacak destek ve ortam daha önemli. Evet öğretmen ben inanıyorum ki Türkiye'de öğretmenlerin önemli bir kısmı bu çabanın içerisinde ve bu niyetle davranıyor. İyi niyetle çocukların hayatına katkı sunmaya çalışıyor. Ama onların da ulaşamadığı ve yönetemediği sorunlar var. Yani orada tabii şey tartışmasına girmek istemiyorum ama yani özel okullardaki öğretmen arkadaşlarının da şikayetçi olduğu konulardan birisi şu. Yani çok inanılmaz prosedür var gibi bir eleştiri sunuyorlar. Yani prosedürden hmm. kastettiğim öğrenci takibi için... E, yapılan işlerin aslında çok da gerekli olmadığı ama velinin e, ör, öğrencisi için çocuğu için e, ilgilenildiğini hissetmesinin e, önemli olduğuna dair e, argümanlar da var evet. e, ne dersin böyle bir e, şey ben e, şeye yanıtsam. katılıyorum tabii ki bu e, birçok Angarya'nın e, öğretmenin temel işini bir miktar aksattığını e, düşünüyorum sadece bir tane pratik örnek vereyim istersen ee, ...mesela zümre öğretmenler toplantısı... ...diye bir şey var, atıyorum şimdi. Ee, bu zümre öğretmen to öğretmenler toplantısını... ...öğretmenin ne zaman, hangi saatte... ...nerede, yapacağı belirsiz. Hangi koşullarda... ...yapacağı belirsiz. Bu nedenle de o... E, şey veri toplantıları ile ilgili... E, ...şeyleri, tutanakları tutması... E, ...birçok tutanağı tutması... ...çocuklarla ilgili birçok tutanağı... ...Angarya denen şey tutanağı tutması gerçekten öğretmeni yoruyor. Yani öğretmenin direkt diyalog sürecini öğrenciyle ilişki sürecini etkileyen faktörler bunlar tabii ki. Bu <gülüyor> alternatif eğitim sempozyumunu e, konuşurken e, tabii birden öğretmen sorunu... E, Buraya geçmiş <gülüyor> Öğretmen sorunu <gülüyor> konuşmadan oldu. olmuyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> tabii evet. orada e, şeyler arasında, e, konuşmalar arasında a, alternatif okullarda öğretmen olmak diye bir e, oturum, baş, vardı, oturum evet. da vardı. Hakikaten orada o deneyim e, başka bir şey ifade ediyor. E, çoğu kez şöyle olsun, yani eğitimcilerin kullandığı standart kalıptır olmalı, e, şöyle yapılmış edilmelidir. Evet. Ama deneyim dediğinde e, ete kemiğe e, bürünmüş bir e, çerçeveye dönüyor. E, hakikaten e, değerli e, oturumlar. E, u, i̇stersen ufak bir e, böyle müzik arası e, verelim. Ay, e, Feryal'den çok, çok, çok e, rica edelim. Çok e, Bir e, film e, yerel ezgisiyle e, açık adiyo e, dinleyicilerini baş başa bırakalım. Biz de dinleyelim. Dinleyelim peki. Skörde upp på höga lotusvall under den linden så gröna där fick han si, sin dotter i i Sir min doktoru, on kamer tilmey. İri den so, varnida yenam lünen mehne. O silibran fem när ut kappan so blå. Altunder den linden so gröna. Där föder on två kärskas den på arnika yanam london man Lunden med henne. Min syster skall jag giva mina kål allt under den linden så gröna som jag ej haft sen jag stod brud i riden så genom Lunden med henne. Min broder skall jag giva mina Altyazı M.K. Sevgili Açık dinleyicileri Dünya kumak programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir film ezgisi e, eşlik etti bize. Coşkun beğendin mi senin için seçtiğimizi. Ya Biraz önce de söylemiştin evet. E, ben e, bütün halkların ezgilerini severim. E, zenginliktir çünkü. Çok güzeldi. Kaldığımız yerden devam edelim diyeceğim ama e, bir taraftan da e, vakit baskısı da var sempozundaki atölyelerdeki olduğu gibi e, burada e, hakikaten böyle e, somut reel olabilecek e, e, çok iyi başlıklar vardı evet. e, atölyelerde evet. e, yani e, yaratıcı dansın kullanımı e, drama. drama var masal vardı masal Evet mı? elementer müzik ve hareket eğitimi hı hı. Waldorf pedagojisinde masa tiyatrosu T istasyonu alternatif eğitimde yaratıştırma terapik sanat atölyesi çocuk eğitimi masal üçgeni hı hı. yani belki de hani bu şey çerçevede e, mesela Waldorf pedagojisinde okuma yazma matematik nasıl öğretilir herhalde? Yani sınıf e, öğretmenleri için inanılmaz perspektifler e, sunmuştur yani. Evet e, kesinlikle sunuyor. Aslında diğer bütün atölyelerde olduğu gibi ortada mesela matematik ve e, okuma yazma öğretimi e, şey açısından pratik açısından büyük bir zenginlikti. Yani e, hakikaten e, bu, bu, bu deneyimi e, bir kısmını en azından e, sınıfa taşımak bile... Farklı uh, ufukları Yerken açtırabilir evet, yani. em Eminim e, bunların e, bir kısmı Öğretmenler tarafından e, taşınıyor olaca Olacak uygulanıyor e, Olacak tabi ki e, Diğer e, şey atölyelere Baktığımızda da benzer şeyleri Taşıyor olacaklar yani aslında katılımcıların ihtiyacını bir miktar atölyeler Karşılamış gibi e, Duruyor e, Aynı zamanda da şey açısından <gülüyor> Bir paralellik taşıyor Akif Panellerin bir kısmıyla da örneğin sanat, eğitim ve sanat paneli işte dans, müzik, masal gibi alanlarla desteklenmiş olduğu sanat tartışması da orada önemli tartışmalardan biriydi eğitim ve sanat tartışması evet. ve ona karşılık geliyor aslında bu atölyelerde onu güçlendiriyor ve pratik ayağını şey yapıyor. Ya bir tarafıyla böyle oldu. programa falan baktığımızda oradaki atmosferi gördüğümüzde şöyle bir e, algı oluşmadı değil. Yani eğitim bugün daha sonuç odaklı e, akademik başarı odaklı yarışmacı ve e, sınav endeksli bir çerçevedeyken sanki e, buradaki program oradaki atölyeler, e, oradaki deneyimler ya bunun bir e, ...hakikaten mutluluğu... ...estetiği de içinde barındırdı... E, ...bedensel dinginliği de bir tarafıyla... E, ...sanatı da bunun bir parçası oldu... ...sanki yabancılaşmamış bir... E, ...eğitimi... E, ...bir tarafıyla yani... ...alternatif eğitim denilen şey aslında eğitimin kendisi... Evet. E, ...onun... E, ...çok böyle sonuç odaklı olmuş hali... E, ...bugün eğitim diye gördüğümüz şey gibi... E, ...algıladım açıkçası ben... Hı -hı. E, ...hakikaten bu makas... ...daha ne kadar açılır sence... Ee, makas çok açık aslında işin açıkçası. Sanat olmadan eğitim olmaz Akif. Aslında programlarımıza baktığımızda bizim milletimin müfredatına baktığımızda sanat ağırlıklı şeylerimiz var. Derslerimiz ve e, kulüp çalışmaları var ama şey de var. E, programlarda var. Uygulamada yok örneğini vereyim sana. Mesela ilkokullarda ben ilkokulda çalışıyorum biliyorsun. İlkokulda e, müzik, resim, spor gibi çeşitli alanlar var. Ve bunların hepsini sınıf öğretmeni vermek zorunda ve sınıf öğretmeni bu alanlarda eğitilmiş değil. Doğal olarak da ben çocuğun birinci sınıfa geldiğinde o resimdeki özgürlüğü, hayal gücünü fark ediyorum. Bir de dördüncü sınıfta çocuğun o şeyine bakın, gelişimine bakın. Aslında o özgürlüğü bizim genişletmemiz gerekiyor, hayal gücünü zenginleştirmemiz gerekiyor iken... Ee, çocuğu aslında sanattan uzaklaştırıyoruz ve sanattan soğutuyoruz bu makas e, açılıyor aslında gittikçe ve sanattan uzaklaştıkça söylediğin gibi daha çok akademik sınav odaklı ve belli bir insan tipi yetiştiriyormuşuz gibi bir süreç işliyor şu anda birazcık da teknokrasiye dönmüş durumda yani evet, bu öyle. öğretmeni de e, okulu da veliyi de, e, de okulun yöneticisini de okulun içinde belirleyen bir şey yani aslında e, bazen böyle çok e, gattarca geliyor ama işte 18 milyon insan işte velisi öğrencisi öğretmeni e, okulda çalışanı her sabah e, güneş doğduğunda bir şey yapıyor ama yani bunun reel karşılığı hakikaten nedir ne değildir gibi insanın içinde böyle korkunç şüpheler de oluşturuyor. <Gülüyor> Peki buradan ne çıkarım yapabiliriz? Yani ne alternatif etim sempozyumu bitti? Bundan sonrası için bir düşünceler, yol haritaları, ilhamlar, umudu, yaşartma gibi şeyler var mı? Umudumuz hep var. <gülüyor> hep olması gerekiyor tabii ki. Ve bu sempozum aslında <gülüyor> da baktığımda hazırlık sürecinde söylemiştim ya. Hazırlık sürecinde de aslında farklı kesimlerle, farklı düşüncelerle birlikte çalışıyor olmak bu umudu yeşerten bir şeydi. Benim açımdan öyle bir şeydi. Sempozyum, sempozyuma katılım süreci ve katılanların verdiği tepkilere baktığımızda da aslında bunun daha da genişleyerek devam etmesi gerektiğini gösteriyor ve o benim umudumu büyütüyor. Açıkçası ama tabii ki sempozyum sürecinden bir yılın sonuç çıkardık biz ve bu sonuçlar ışığında toplumun çok çok önemli kesimlerine başka başka ulaşamadığımız kesimlerine ulaşarak ki herkesin ortak sorunu gibi duruyor şu anda. Bu şeyin alternatif eğitim düşüncesini yaygınlaştırabiliriz. Aslında temel şeylerden biri de başlangıçta söylediğim. ...devlete ve kamusal eğitime baskı oluşturmak mümkündür böyle. Orada dönüşümü yaratmak mümkündür. Asıl dönüşümün ben, e, evet yani bunlar den, e, bu deneyimler, özel deneyimler falan olumsuz bir şey diye söylemiyorum. Ama bir şey var ki çok büyük bir kitleyi bizim hedef almamız e, ve onları, onlara ulaşmamız gerekiyor diye düşünürüm. Tabii e, bu tartışma uzar gider. Çok uzar, çok. E, yani orada e, Ivanil için işte okulsuz toplumunda... E, ee, ...okula bir reddiye yazar... Diğer taraftan da e, kitap kitapların çıkarttıktan sonra e, İvanliç ile söyleşilerde de ya işte okul toplum yazarken yani ben okulu eleştirdim ama bu kamunun okuluydu yani sivil evet, toplum evet, e, kendi evet. okullarını inşa evet, edebilirler yani buradaki gerilim aslında e, eğitimi besleyen de bir e, çerçeve e, evet. çok sağ olasınız burada e, sizi takipte kalacağız olabildiğince e, destekleyeceğiz parçası evet. olmaya çalışacağız. E, somutu reali üretmek e, Umudu büyütmek Başka bir halin mümkün olduğunu e, Zaten e, açık adli dinleyicileri e, O umutla e, varlar Ve başka bir halin mümkün olduğunu e, Sürekli e, bütün programlarda Aşağı yukarı tartışılıyor e, Çok teşekkürler e, e, Fevzullah Çoşkun Ayağına sağlık e, Emeğinize sağlık e, içinde. Ben çok teşekkür ediyorum Beni davet ettiğiniz için e, Ve tabi burada bir çağrı da e, yapmam gerekiyor e, Evet lütfen. alternatif eğitim gibi bir çalışmayı, sempozyumu yürüttük. Ulaşabildiğimiz kesimlere ulaştık. Ama buradan ıı, çağrı yapıyorum. Eğitimle ilgili derdi olan bütün kesimlerle önümüzdeki süreçte bence buluşmalıyız ve alternatif eğitim düşüncesini Türkiye'de yaygınlaştırmalıyız. Şey açısından da o biraz önce İvan İliç açısından da bence devleti özelleştirsek daha iyi olur. Parasız <gülüyor> hale getirsek daha iyi olur gibi bir şey söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Kapanışımız öyle olasın. kapanışımız Kapanışı öyle olsun, böyle Çok teşekkürler tekrardan. Teşekkür Sevgili ederim. Açık Gadi dinleyicileri bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Dünyayı Okumak'ta görüşmek üzere.